Meclusi diyor musun, oldu? derler? Ateş pereste derler. Ateşi tapana meclusi derler. Zamanımızda nice ateşi perestler vardır, nice para perestler, nice kadın perestler vardır, taparlar. Ama isimleri İslam ismidir. Nüfus kağıtlarında kayıtları vardır, İslam kaydı vardır. Acaba Allah'ın iman kötülüğünde kayıtların ismi var mı acaba? Onu düşünmez hiç. Müslümanım diyorsun yüreğin titresin, Ya Rabbi iman beni yaşat iman öldür sahile ilhak ile. Gizem günümüz buna yalvar, itine sıralı Müslüman kimde daim ve kayim olmayı Allah'tan diler. Çünkü senin müjde iddia mudur. Bir de Allah'ın bir iman defteri vardır ki o defterde isimlerimiz kayıtlı mı acaba bilmiyoruz. Ya Rabbi, o iman defterinde sahipler defterin isimlerimiz kayıtlı ise orada ifka et isimlerimizi, sakiller defterinde kayıtlı ise oradan imha et ya Rabbi.